Yine tevhidin mükemmellatından olan tevhidin kemale erdiğini gösteren bir husus olan başka bir konu aksine de kişinin küçük şirk ya da büyük şirke düştüğünü gösteren bir konu. Kişinin Allah ve sen ne dilersen sözünü telaffuz etmesi. Bu da az önce söylediğimiz gibi yemin konusuyla aynı. Esasen böyle bir Söz söyleme adeti varmış. Sen ne dilersen Allah ve sen ne dilersen. Buradaki ve harfi Arapçadır arkadaşlar ve harfi atıf harfi yani Allah'la o Allah'tan sonra söylenen o ismi ne yapıyor? Birbirine denk tutuyor, eş tutuyor. Şayet bunu söyleyen kişi kalbinde gerçekten o ismi yani gidip bir kimseye diyorsa ki ister bu peygamber olsun ister bu Mele seslenme olsun, ister bu hayatta olan gözün önünde bir yönetici kral olsun, kim olsa olsun olsun. Yani Allah gibi kalbinde aynı şekilde o kişiyi de tazim ederek, yücelterek, o laf bunun bir ürünü olarak ağzından çıkıyorsa bu büyük şirk olur. Ama tesviye değil, eşit denk tutma değil, dilinin söylemiş olduğu, dilinden gelmiş olduğu şekliyle bu şekilde ifade etmiş olduğu bir şey olarak söylerse bu da küçük şirk olmuş oluyor. Diyor ki sahabeden Kutayla radıyallahu anha enne yahudiyen eten nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi bir kimse nebi aleyhissalatu geliyor. fe kale innekum teşfrikun diyor ki aleyhissalatu siz Allah'a ortak koşuyorsunuz. Bu hadis sahih hadis. Yani Yahudilerin gayesi tevhid öğretmek değil kendileri de koşuyor Allah'a ortak koşuyorlar. İl-i diyor bu. Yahudinin burada şimdi sonra Muhammed İbni Abdullah adı ibn Rahim Allah edecek. Küçük bir kast ediyor. <gülüyor> Ama gelmiş ne yapıyor? Böyle ayıplarcasına Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki İnnekum tuştidikun Allah'a ortak koşmaktasınız. <gülüyor> Tekolûne maşa Allahu ve şiit. Diyorsunuz ki diyor duyuyoruz biz. Siz de kendi aranızda böyle sahabeler diyorlar ki maşa Allahu ve şiite. Allah ve sen ne dilersen. Allah ve sen ne dilersen. Hani bazı şeyler vardır. İnsanlar hayatında bunları artık öğrenmesi lazım. Hani mesela Kehs suresini okuyoruz hatırlarsanız. Cuma günleri her Cuma günü okumak nedir onun? Sünnettir. Ayetten ne diyor? Ben bir şey yarın yapacağım dersen ancak inşallah diyerek de. Şimdi hani bazıları ya işte zaten biz onu biliyoruz aklımızda o geçiyor. Yok, dilinle söyleyeceksin bunu. İnşallah. Bunu da yaparsak böyle olacak. İnşallah de. Allah dinlerse de, Bunun dilini buna alıştır. Bunun aksi şu şekilde insanlar o dönemde ne diyorlarmış? Maşallah Allahu ve şiite. Allah ve sen ne dilersen o olur. Ve Yahudi de gelip Peygamber Aleyhisselatü bunu haber veriyor ve tekûlûn vel diyor ki başka bir şirk koştuğunuz mesele de ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evet. kâbe adına yemin etmeniz biliyorsunuz kâbe mahluk allah Teala'nın yarattığı şeylerden bir tanesi bir ev İbrahim aleyhisselam'a bina etmekle emretti bir ev yapmasını emrettiği buna bunun adı anılarak yemin edilemez ekmeğin adı anılarak yemin gibi sen şöyle Ekmeç çarpsın diyorlar. Annem, annemin ölüsü üzerine yemin edemiyor. Değil mi? Bizde böyle yemin türleri var. <gülüyor> mesela biz bunu anlatsak başkasını, başka milletler olan insanlara, onlar da şaşırabilir. Şimdi siz nasıl şaşırabiliyorsunuz ya Kabe? Val kabe diyorlar. Kabe'nin kabe adına emin olsun. Ki bak bu söylediğim söz doğrudur, inan. Şimdi Yahudi Sem yavudı gelip bunu haber verince nebi Aleyhissalatu Vesselam da bunu duyunca böyle olduğunu da öğrenince fe'merahum <gülüyor> en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem iza aradu an yahlifu an yaqulu warabbil ka'be. Aleyhissalatu Vesselam hemen müdahale ediyor. Ve sahabeler diyor ki yemin edeceğiniz zaman bir alışkanlığınız var. Kabe diyorsunuz. Bu, bu küçük şeylerle yani, bu şirk. Ne deyin diyor onlara? Warabbil Ka'be. Evet, Rabbim Kabe. Kabe'nin Rabbi adına yemin olsun. Hemen düzeltiyor onlar. Şimdi mesela adam çok yemin ediyor. Annemin ölüsü üzerine. Annemi yaratanın adına yemin olsun. Böyle yemin ettireceksin. Böyle açacaksın. Ağzını böyle alıştıracaksın adamı. Tamam. Ve en yekulu maşaallahu ve thumme şü'te. Ve onlara neyi emrediyor sahabelerine? Diyor ki, maşaallahu Sun mesihte diyeceksiniz gidiyor. Maşallah Allah ne dilerse olur Sun mesihte sonra sen senin dilemen ne olur bu alışıyo. Evet insanın bir dilemesi var değil mi? İnsanın bir isteği var. İnsanın bir iradesi var. Bu irade dahilinde bir şeyler oluyor. Yani sen gitmişsin bir işe baş koymuşsun bir işe başlamışsın. Yanında bir ortağın var ya da iş patronun var. Onun iradesine güvenerek. Sürekli diyorsun ki, ya Allah ve sen olmasaydın bunu dilemeseydiniz olmazdı. Ha bu şirk, küçük şirk. Bu söz söylemek küçük şirk. Evet. İnsanın bir iradesi var. Patronun bir iradesi var. O iradesiyle bir şeyler oluyor. Bunu böyle yapıyor, bunu şöyle yapıyor. Allah Teala'nın da sana iradesi olmadan hiçbir şeyin olmaz, mümkün değil. Ama bunun doğru şekilde söylenmesi nasıl olmalı? Nasıl telaffuz edilmeli? Allah diledi, bu böyle oldu. Sonra da senin iraden böyle olmasaydı, sen bunu istemeseydin, ya ne yapmayacaktı bu, böyle Hı -hı. olmayacaktı cehiz. Allahü Vesselam da bu Yahudiden duyduğu bu yanlışı inkar etmiyor. Yani, bir ve cemaat, hani sürekli söylüyoruz ya, yani delili açık. Ne bir Allahü Vesselamdan öğrenmiş, onun sünnetinden giden insanlar olduğu için hatalarını kim onlara söylerse? Onu hata olarak gördükleri takdirde onu düzeltirler. O hata üzerinde ehli sünnet alimamat ne yapmaz? Israr etmez. Bu hadisi İmam Nesai rivayet etmiş. Ve لو أيضا عن ابن عباس, İbn Abbas radıyallahu anhu. İnna İsa'in İbn Abbas radıyallahu anhu madaniyet-i Tebiyat'sız. <tuh> Ellenaraculan قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gelip Nebi Aleyhisselam'a diyor ki: Maşallahü ve şe'it. Sen ve Allah ne dilerse olur. Fekal ecaalteni lillahi niddan. Ne öyle mesela öfkeleniyor. Diyor ki ecaalteni lillahi niddan. Hatırlarsanız biz bunun yani bu sözün telaffuz edilmesinin, bu sözün direkt bu şekilde söylenmesinin büyük şirk olmadığını söyledik. Dile mahli bu şekilde çıkıyor. Yani çünkü insanın bir iradesi var. Allah'ın elbette iradesi var. İnsan da o irade içinde cüzi bir iradesi var. Allah sana bir irade vermiş, yüklemiş. Bu söz, şayet söyleyen kişinin kalbinde peygamberin iradesini aynı Allah'ın iradesi gibi görüyorsa ki bu sahabe için mümkün değil. Tamam mı? Onların bu şekilde büyük şirk işlemesi mümkün değil. Görüyorsa bu büyük şirk'tir. Ama şayet kalbinde bu manada tazim değil de <gülüyor> bu şekilde dile getiriyorsa, bu da küçük şirktir. Şimdi sahabe, dilim elinde dediği üzere burada bunu söyleyerek yaptığı ne oluyor? Bunun küçük şirk oluyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam bakın, küçük şirke nasıl bir karşılık veriyor? Yani Allah Teala'nın bir iradesi var, Allah Teala'nın bir meşhiti var, insanın da bir meşhiti var. Yani burada yanlış olan olmayan bir şeyi ispat etmek de değil. Allah'ın meşiyetiyle kulun meşiyetinin aynı cümlede val harfiyle <gülüyor> denk tutma manasına gelebilecek olan o harfle beraber zikredilmesini aleyhissalatü vesselam kabullenemiyor ve bunu kendisini Allah'a bir eş koşmak olarak kabul ediyor. Yani ortada az sonra gelecek bugün ve bundan önceki dönemlerde tarikatçıların söylediği gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan medet isteyen, yetiş diyen, yardım eden cümleler yok. Ortada Aleyhisselatü Vesselam bir iradesi var, bir isteği var. Allah Teala'nın bir iradesi, bir isteği var. Ve bunu söyleyen bir kimse, lafızda şirki bir lafız kullandığı için, o vav harfinin sakıncasından dolayı Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir karşı, kelimeyle karşı karşıya kalıyor. Ondan böyle bir laf duyuyor, ondan böyle bir söz duyuyor. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam, Lillahi vesselam Beni allah Teala'ya eş mi koşuyorsun? Şimdi bugün insanlar Nebi aleyhissalatü vesselamın kabrine gidip kıbleyi sol tarafına alıp Nebi aleyhissalatü vesselamın kabrine karşı direkt dönüp namaz kılıyor. Bunu daha önce söylemiştik, ifade etmiştik. Kendi gözlerimizi gördük. İnsanlar bugün Medine'ye gittiğinizde göreceksiniz kıbleyi ya sırtlarının arkasına alıp ya kıbleyi sol taraflarını alıp yüzlerini kabre doğru dönerek namaz kılıyorlar. Secde ediyorlar. Ruku ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir de bunları gör görmüş olabileceğini düşündüm. Ne derdi Aleyhisselatü Vesselam? <gülüyor> Meşhur ee, Kaside kasideyi burda diye bilinen biliyorsunuz bir kaside var. Bugün birçok zikir halkalarında, birçok tarikatçıların e, hatme halkalarında okudukları bir kaside o. Az sonra o, ona da değineceğiz. Yani orada nebi Aleyhisselatü vesselam'ın ilmini <gülüyor> öyle üstün vasıflarla vasfediyor ki bu kasidenin yazarı çünkü levh mahfuzun ve kalemin yazmış olduğu o ilim var ya bildikleri o levh-i mahfuzda kıyamete kadar olacak olan kaleme Allah-u Teala'nın emredip yazdırdığı o bilgiler diyor senin bilginin doğurduğu, senin bilginden kaynaklanan bilgilerdir. Yani allah Teala'nın bilgisiyle Peygamber'in bilgisini yan yana koymuyor yani. Denk tutmuyor, eş tutmuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bilgisini bilakis böyle bir bilgiye sen tutmayı bırak, üstünü tutuyorum. Diyor ki, yine havuzdaki ilim, senin ilmindendir. Nebi aleyhisselatü serra, acaba bunları duysaydı, neden? Walid nima ja antufail ahi Aisha, lo li ummiha, قال, kardeşi, tufail, tufail ilnu sakhbara İmam Bağavi diyor ki bu sahabenin sadece tek bir hadisi. <gülüyor> o da bu hadisidir İmam Bağavi. Rahimeullah. Tufeyl Radiyallahu Anh diyor ki "Râiyetü kani etiyetü ala nefer min el-yahud" rüya görüyor. Rüyasında bir Yahudi topluluğunun yanına geliyor. "Kultu innakum le'antum el-qaum loola ennakum taqulun Ben dedim ki diyor bu Yahudiler. siz saat Uzeyr Allah'ın oğlu demiyor olsaydınız siz ey Yahudiler topluluğu gerçekten doğru düzgün bir topluluk olacaktınız. قَالُوا وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْ لَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٍ Rüyada Yahudiler de bu sahabe ediyorlar ki siz de şayet Allah ve Muhammed ne dilerse o olur demeseydiniz bu sözü söylemeseydiniz gerçekten tam dört dörtlük bir kavim olacaktınız. Bir topluluk olacaktınız. Yani Yahudiler de onun sözüne bu sözden cevap veriyor karşılık veriyor. diyor ki sonra diyor bir Hristiyanlardan oluşan bir topluluğun yanından geçtim, onların yanına geldim. Feqult innekum le entumul kavm lule ennekum taqulun el mesih ibnu llah. Dediğim inşallah sizler şayet İsa İbn Meryem Mesih Allah'ın oğlu değildir deseydiniz gerçekten böyle iyi bir topluluk olacaktınız, iyi bir millet olacaktınız. Hristiyanlar da diyor, diyorlar ki cevap olarak "Kalu innekum le entumul kavm" Lâ entum kavmû lûlâ ennekum tekûlûne mâ şâallahü ve şâe Muhammed Hristiyanlar aynı cevap veriyorlar. Ya yani, hey sizler sizler de şayet Allah ve Muhammed ne dilerse sözünü söylemeseydiniz, bu sözü kullanmış olmasaydınız sizler de tam böyle bir topluluk olacaktınız diye aynı cevap veriyor Hristiyanlar ve Yahudilerin verdiği cevapun aynısı. Felemme asbahtu akhbartü biha men akhbartu. Ya nence soralin. Bu bir çok kimse yanlıktı. Sonra ataytın Nabiye sallallahu aleyhi ve sallam, fakhabartu. Bir <gülüyor> adam uyanıyor, Gördüğünü birkaç kimse anlatıp <gülüyor> ardından nebi Aleyhisselatü Vesselam gidiyor ve diyor ki ona da anlattım bu yani. "Hal, habartabiha ahdan." Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soruyor bu zanabey. Diyor ki başkalarına anlattın mı bu rüyayı? Haberleri var mı başkalarına? Kultu nâm. Evet diyor. Ben buraya bahsettim birkaç şey. Hemen karşılaştın gördüğümü anlattım. Kal fehamidallahu ve'thna aleyh. Allah Allah Resulü aleyhissalatu sünneti. Bir süre başlayacağı zaman, bir şey tebliğ edeceği zaman kulluğunun bir vazifesi ve bir göstergesi olarak önce Allah'a hamd Allah ediyor İnnel hamdülillah. Allah'a sana diyor, Allah'ı övüyor. Çünkü o bir beşer O bir kul. Allah'ın elçisi, insanlara dini tebliğ etmekle görevlenmiş insanlığın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sonucunda o da bir kul. Allah'ın huzurunda durarak konuşmaya başlayacak, onun dinini tebliğ edecek. Onun tebliğini yapmadan önce, dinini tebliğ etmeden önce ne yapıyor? Allah'a hamd ediyor, sena ediyor. المقال اما بعد فان طفيلا را رؤيا اخبر بها من اخبر منكم sabe diyor ki Tufeyl bir rüya görmüş ve sizlerden birçok kimseye de bu rüyayı haber vermiş karşılaştına haber vermiş ve innakum kuntum salimatan sizler diyor öyle bir kelime söylüyorsunuz ki ne o söyledikleri kelime sahabelerin <gülüyor> maşaallah ve şa <gülüyor> Muhammed Allah ve Muhammed ne dilerse. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam, sizler böyle bir söz söylüyorsunuz, kânehim ne'uni kezâ ve kezâ en'enhâkum anha. Bu söylemiş olduğunuz, dilinizle telaffuz etmiş olduğunuz bu sözleri, bu sözleri söylemenizden koymam, sizleri yasaklamam, sizleri nehir etmeme engel olan bazı şeyler vardı. Diyor aleyhissalatü vesselam. Bunlardan dolayı inanmadım Sizi, bu sözü söylemekten nehyetmedim. Yani Aleyhisselatü Vesselam bu sözlerden haberdar. İşitiyor. Sahabelerin naşaallahu ve şa'a Muhammed kelimesini işitiyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama diyor ki, beni bazı şeyler adı koydu. Sizleri bu sözleri söylemekten nehyetme konusunda. ne bir Aleyhisselatü Vesselam alıkoyan, koyan? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı sahabelere bu konuda yasak getirmesine engel olan o husus, başka rivayetlerde geliyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kâne yemne'uni el hayâ'u minhum hayâ, utangaçlık ama neden haya arkadaşlar? i̇l diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinini tebliğ etmekten Allah'ın gönderdiği emirleri ve yasakları bildirmekten hiçbir zaman ne yapmamış? haya etmemiş. Topluyor insanları değil mi? bütün Kureyş'i onlara diyor ki e, nasıl bildirdiniz? Bunları söyledikten sonra onlara diye tebliğ ediyor. <gülüyor> Çok zor bir durum arkadaşlar düşünün yani. Bununla mükellef olduğunuzu bir düşünün şöyle. Ne kadar zor bir şey. Sen şu anda biliyorsun. Bazen daha uzaklarda yolda filan görüyorsun insanları. Yani onlara bir şey diyemiyorsun yahut uzaktalar veyahut da gücün yok. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu ulaştırmak zorunda. Anlatmak zorunda. Böyle bir yük var onun zorunda. İnsanları topluyor. Ya buradaki ilmen diyor ki haya, onun haya etmesi Allah'tan haya ediyor. Niye Allah'tan haya ediyor? Çünkü henüz bununla ilgili bir nehi gelmemiş. Niye bununla ilgili bir nehi gelmemiş? Çünkü bu dil ile söylenip telaffuz olarak lisan ile söylenen şirki lafızlardan önce hayatta düzelmesi gereken o Mekke toplumunda düzeltilmesi gereken neler var? Başka fiili, yanlış davranış biçimleri var. Yani içki bile bakıyorsunuz. Yani içmeseniz de iyi olur dönemi gelmiş. Ama insanlar ne yapıyor? İçki içiyorlar. Hala içiyorlar ve namaza içkili geliyorlar. Şunun, Namaza içkili geliyorlar. Niye? Kötülüğü biliniyor ama ondan önce düzeltilmesi gereken, o toplumda kaldırılması gereken uzaklaştırılması gereken çok büyük şeyler var. Problemler var. Adamlar namaza sarhoş geliyorlar. Şey biliyor musun? Ne, bazen ne söylediklerini bilemiyorlar. Sonra tak yasak geliyor. İşte sahabeler de maşallah, maşallah, affılam böyle bir sözler söz sarf ediyorlar. Ve Aleyhisselatü Vesselam bunu biliyor ama yasağın gelmemiş olması insan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı onları uyarma konusunda engel oluyor. Eğer yasak gelmiş olsaydı Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir saniye daha ne yapmazdı? Tehir ettirmezdi o beyan, hücceti ikram etmeyi, hücceti beyan etmeyi. Ne diyor ilim ehli? Usulü bir kaydı La ve juzu beyan an vakti hace. Ne demek? Gerektiğinde yani bir olay olmuş. Orada artık bir ne var? Olayın o yanlışlığının açıklanması, beyan edilmesi gerekiyor. Diyor ki gerektiğinde o meselenin açıklanması te'hir edilemez. Onun te'hiri caiz değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapamaz? bir münker gördüğünde o münkerin yasaklanması emrolunmuşsa o anda o gerektiği anda nebi aleyhisselatü Vesselam, onu ne yapmaz hiçbir zaman başka bir döneme başka bir zaman dilimine ertelemez. Bunun örneklerini bu kitapta da çok aldık. Hele hele konu tevhidle alakalıysa ne diyor yeni müslüman olan sahabeler onların da bir neyi var zat-u envat'ı var ağaçları var Ağaç, silahlarını astıkları kalpleriyle yönelip bağlandıkları bir ağaçları var. Bize de bir ne yapıyor Diyorlar. Bize de bir ağaç yap. Bakın burada bir ne var? Münker var. Bu mülkeri ne olması lazım? İzale edilmesi lazım. Gerektiği vakit bu vakit. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hemen müdahale ediyor. Allahu Ekber diyor. Ve ondan sonra sizin bu sözünüz öyle bir söz ki İsrailoğullarının Musa'ya söylemiş olduğu şu sözün ayrısıdır diyor. Ne yaptı? Orada bu münker izale edilmesi gerekiyordu. Nehye edilmesi gerekiyordu. Ve aleyhissalatü vesselam işte savaşta insana ihtiyaç duyulur. Adama ihtiyaç duyarız. Bunları küstürebiliriz. gerisin geriye dönebilirler. Düşmanın karşısına daha zayıf bir kuvvetle çıkma tehlikesi hem başımıza gelebilir gibi şeyleri bir kenara bırakıp bunları düşünmeden o anda hemen ne yapıyor? Tebriğini yapıyor. Çünkü demin ne söyledik, Kural söyledik. لَا يَجُزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ al وَقْتِ الْحَاجَ İhtiyacı olduğunda, vakti geldiğinde, gerek duyulduğunda o meseleyle ilgili beyanın, açıklamanın تَأْخِيرِ caiz değildir. وَلَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sakın Allah ve Muhammed ne dilerse demeyin. Bilakis ne deyin? وَلَاكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ Bilakis Allah ne dilerse yalnızca sadece Allah ne dilerse deyin diyor. Şimdi bir taraftan hadisleri okuduk. İlk hadisimizde geldiği üzere Aleyhisselatü Vesselam, maşaallahu sümme şiit. Sümme harfini kullanarak deyin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu babın ilk hadisinde. Son hadisinde ise diyor ki, yalnızca Allah ne dilerse deyin. Nasıl bu iki hadisi birbirine cem edeceğiz, birleştireceğiz? Geçen hafta bunu söylemiştik. Yani İlla ki söyleyeceksen sonlar evet. Kelimesini kullan. Evet, yani kamil olan, en kamil olanı Allah demen. Ama maşallah sümme şi'te demen de nedir? Caizdir. Allah ne dilerse odur. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de diler. Sonra kelimesini kullanarak ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Bu cümleyi bu şekilde ifade edebilirsin. Caizdir. Ancak kamil olanı nedir? Maşallah Vahde. Evet. Dikkat çeken konulara da Değilelim. Yahudilerin küçük şirki bilip tanıyor olmaları. Evet Yahudiler gelmişler. Ne, ne yapmışlar? İnnekum tuşrikun. Sizler Allah'a ortak koşuyorsunuz değil mi Yahudi? Buradaki şirk hangi şirk? Elbette ki küçük şirk. Evet. Heva ehli olan insanın da Allah'a sahibi olabileceği. Yani heva sahibi insan bazı şeyleri ne yapabilir? Anlayabilir. Yahudiler görüyorsunuz. Adam heva sahibi. Kibirlenerek hevasına, nefsine uyduğu için kabul etmiyor dini. Sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş. Dinini anlamış. O hevasından dolayı kabul etmiyor. Ama bu hevası onun bazı şeyleri idrak etmesine de mani değil. Bazı şeyleri idrak edebiliyor. Ama yine gözünü hakkı kabul etmekten ne yapıyor? Perdeliyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beni Allah'a denk ve beraber mi kıldın dediği kimsenin durumu yanında benim için senden başka sığınacak yoktur ey Muhammed. Beyti ile sonrasındaki iki beyti kasideyi böyle söyleyen kimsenin durumu acaba ne ile ifade edilir? Ademinden söyledik. Yani adam gelmiş, maşaallah ve şeit sen, Allah ve sen ne dilersen, o olur. Demiş. Kasideyi burada dedi ki diyor ki, Ya ekremel kalki ma li elûzu bihi siwâke indi hulûlil e, sıkıntılar başa geldiğinde senden başka diyor sığınacağım başka kimse yoktur. Ey mahlukatın, ey yaratılmışların en cömerti. E, kime sığınayım başıma musibet, bela geldiğinde diyor. Yani bu seyri Peygamberimiz Aleyhisselatü Kabrine girdikten sonra yani peygamberimiz vefat ettikten sonra, dert sonra, bunu söylüyor. Yani, sığındığını <gülüyor> söylüyor. Baş sıkıntılar geldiğinde. geldi yani. tekun aakhiran yoma ma'adi yedi, affan ve illa fakul ya diyor, Kıyamet günü, şahit diyor elimden tutup affetmezsen sen beni, o zaman diyor, vay benim başıma gelene. Görüyor musunuz? Beni yani affetmezsen kıyamet günü elimden tutup diyor benim başıma gelene fe inne min cûdike d-dunya ve dünya ve ahiret senin diyor cömertliğinin bir göstergesidir yani senin cömertliğinin sayesinde dünya ve ahiret var fe min ulumike ilmul vel içinde ilim ve kalemin yazdığı ilim senin ilminden nedir bir düzdür, bir kısımdır. Yani hepsi hepsi de değil. Yani senin ilmin bundan da düştü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kasideyi duyduğunu düşünün. Onun önünde geldiğini, gelip böyle bir şey okunduğunu düşünün. Ne derdi? Allah'a Şimdi bu Bugün bunu açar, Sakalları göbeğe kadar uzamış. Kübbelerini, sarıplarını takarak hatmelerinde, zikirlerinde özel günlerinde bu kasideyi okuyarak zannediyorlar ki peygamber sallallahu aleyhi ve ne yapıyorlar? övüyorlar. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'a ne alıyorlar? Eşkoşuyorlar. Eşkoş allah Teala'ya ortak koşuyorlar. Evet. Mayıs konusu bu söz büyük şirkten değildir. Bunun böyle olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şunun ve şunun beni bunu yapmaktan alıkoyduğu sözlerinden anlaşılmaktadır. Yani bu maşa Allahu Muhammed büyük şirk olsaydı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı bu meseleyi uyarmakta da hiçbir şey engel olmazdı. Büyük şirk olsaydı. Ama küçük şirk inim diyor ki ondan daha büyük meseleler, daha büyük problemler varsa ne yapabilir? Önce o büyük şirk ortadan kaldırılıncaya dek o beklenebilir. Ortada daha büyük bir şey var. Adam kabirin etrafına dönüp tavaf ediyor. Secde ediyor. Bir taraftan da Allah ve sen ne dilersen diyor. Sen önce neyden başlaman lazım? Önce onlar başlaman lazım. Tevhid kalbine anlatman lazım. Evet. Şayet büyük şirkten olsaydı buna karşı çıkmaktan onu hiçbir şey alıp koyamazdı. Evet. Salih rüyalar vahiy kısımlarındandır. Evet, salih rüyalar vahiy. Hatta bir rivayette ne diyor? Er-ru'ya's salihah cüz'un min 46 cüz'un Salih rüya 46 peygamber salih rüya nübüvvet, peygamberlik peygamberliğin 46 cüzünden kısmından bir kısımdır. Yani bunu nasıl anlayacağız? Mesela Şeyh Salih el-Useym'in güzel bir şey getiriyor buraya, böyle matematiksel bir açıklama getiriyor. Diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz ilk vahiy nasıl geliyordu? Vahyin ilk gelişi ne şekilde oluyordu? Rüya, yani. Rüya ne oluyordu? Rüya şeklinde oluyordu. Diyor ki, Rahimahullah, Salih el-Useym'in Rahimahullah Vahyin ilk geldiği ay diyor Rabi'ül Evvel'den Ramazan'a kadar sürüyor. Yaklaşık bu diyor altı ay. Rabi'ül Evvel'den Ramazan'a 6 ay sürüyor. Şayet diyor bu altı ayı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik süresine vurduğun zaman Ebi Hanife yaklaşık olarak diyor 23 sene ne yapmış? Vahiy gelmiş. 23 küsur sene vahiy gelmiş. Bu 23 küsur sene diyor bir tarafı alıp ilk gelen rüya şeklinde gelen vahyi bir tarafa koyduğun zaman, onu ona orantıladığın zaman onun kaçta kaç oluyor diyor. <gülüyor> 46'da biri oluyor diyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vahin vahyin ilk geliş şekli neydi? Rüyaydı. Evet. Sarı rüyalar bazı ahkamın teşri, şeriy, yasa şeklinde konması hususunda sebep olmuşlardır. Evet. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam mesela ezanın tayin edilmesinde de Buna sebep olan neydi? Bir rüyaydı. Abdullah Muzeyd radıyallahu anh rüyasında görüp Nebi aleyhissalatü anlatınca aleyhissalatü artık ezanın teşri ediyor. Bu olayda da biliyorsunuz tufeil İbn-i radıyallahu anh bir rüya görüyor. Bu rüyanın akabinde sonucunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu münkeri ne yapıyor? Ortadan kaldırarak ondan nehy ediyor. Evet. Bu söylediklerimizle bu hafta yetinelim önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Sunanakallahumma behamdik. la